Ahmak Firavun. Hz. Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam emri ilahi mucibince birlikte Firavun'a gittiler. Firavun Musa aleyhisselama sen kimsin dedi. O da ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim cevabını verdi. Firavun önce çok şaşırdı. Daha sonra ise evvelce ona yaptığı iyilikleri başa çıkarak öfkeyle Hz. Musa'yı suçladı. ''Sen benim sarayımda büyüdün, fırıncımı katlettin, şimdi de böyle bir işe nasıl kalkarsın?'' dedi. Bu konuşma Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince ahmak firavun dedi ki, ''Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda...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 Tâhe 49 Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? dedi. Eş-Şuara 23 O da, bizim Rabbimiz, her şeye hilkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir dedi. Tâhe 50 Sonra Musa aleyhisselam, eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, dedi. Eşşuara 24 Firavun, öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak, dedi. Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur. O Allah yeri sizin için beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir dedi. Dâhe 5153 Firavun etrafında bulunanlara işitiyor musunuz dedi. Musa sözüne devam ederek dedi ki, O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Tanrı olduğunu iddia eden Firavun bu sözlerle sinirlendi. Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. Musa da şöyle dedi. Şayet aklınızı kullansanız, anlarsınız ki O doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Eşşuara 25-28 Firavun bunun üzerine Hz. Musa ve Harun aleyhisselamı işkenceli bir ölüm çeşidi olan hapisle tehdit etti. Firavun benden başkasına ilah edenirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Musa sana apaçık bir mucize getirmiş olsam da mı dedi. Bu defa Firavun doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atı verdi. Bir de ne görsünler? Asa büyük bir yılanı vermiş. eş 29 32. Tanrı olduğunu iddia eden Firavun gördükleri karşısında korku ve dehşete kapıldı. Ne olur onu tut. Bütün beni İsrail'i serbest bırakacağım." dedi. Musa aleyhisselam da asayı eline aldı. O yeniden eski şekline döndü. Firavun sordu: "Başka var mı?" Musa aleyhisselam elini de koynuna sokup çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, gözleri kamaştıran bir nuru verdi. eş 33. Firavun yine korktu. Bu mucizelerden sonra neredeyse Musa aleyhisselama iman edecekti. Fakat Veziri Haman buna mani oldu. Onu tahrik etti. Sen Tanrısın, başkasına kulluk yapmak sana yakışmaz. Hem herkes seni Tanrı biliyor. Sen Tanrılıktan kulluğa inme, biz buna bir çare buluruz dedi. Alelacele 500 kişilik bir heyet kuruldu ve toplantı yapıldı. Firavun çevresindeki ileri gelenlere Hazreti Musa'yı kastederek, bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz, sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor, şimdi ne buyurursunuz dedi. Eşşuara 34-35 Mucize ile sihrin müsabakası Hazreti Musa aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler Firavun'un kibir duygularını alt üst etmiş. Böylece o tanrılık davasını bir kenara bırakıp etrafındaki ileri gelenlerden fikir almaya mecbur kalmıştı. Dediler ki: "Onu ve kardeşini biraz burada beklet ve şehirlere toplayıcı vazifeliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa getirsinler." Eş'uara 36 37 O dönemde sihirbazlık çok ilerlemişti. Firavun bu sebeple yapılan teklifi hemen kabul etti. Allah Teala buyurur: "Andolsun biz ona Firavuna bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki: Bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa?" Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. Tahe 56-58 Musa aleyhisselam buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplandığı zaman olsun dedi. Bunun üzerine firavun dönüp gitti. Bütün hile vasıtalarını topladı, sonra geri geldi. Tahe 59-60 Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplanıyor musunuz? Hadi hemen toplanın denildi. Eşşuara 38-39 Müsabaka günü herkes toplanmıştı. Halk olacakları izlemek için sabırsızlanıyordu. Firavun'un adamları, ''Eğer üstün gelirlerse, herhalde sihirbazlara uyarız.'' dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, ''Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir mükafat vardır değil mi?'' dediler. Firavun cevap verdi, ''Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız.'' Eş-Şuara 40-42 Firavun sordu, Peki Musa'ya galip gelebilecek misiniz? Baş sihirbaz şöyle dedi, Biz sihrin son noktasındayız. Bu işi yeryüzünde bizden daha iyi bilen kimse yoktur. Yani biz zirvenin de nihayetiyiz. Öyle ki gökten bozucu bir güç inmedikçe onu mutlaka yeneriz. Elbette biz daha güçlü ve kuvvetliyiz. Musa aleyhisselamsa sihirbazları ikaz etti. Musa onlara yazık size. Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azapla kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur dedi. Dâhâ 61. Bu ikaz sihirbazları düşünmeye sevk etti. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar şöyle dediler. Bu ikisi Musa ve Harun muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır sadece. Tahe 62-63 Bunun üzerine Musa aleyhisselam şöyle dedi. Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Tâhe 64 Her şeye rağmen sihirbazlar yine de Hazreti Musa'ya hürmet ve nezaket göstererek dediler ki, Ey Musa! Ya sen önce at veya önce atan biz olalım. Musa hayır, önce siz atın dedi. Tâhe 65-66 Musa onlara, siz ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini atarak, Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Musa bir de baktı ki, büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Ona korkma. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz dedik. Tâhe 66-69 Bundan sonra Musa aleyhisselam kendini toparladı. İçindeki ürperti zahir oldu. Bundan sonra Musa aleyhisselam kendini toparladı, içindeki ürperti zail oldu. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki: Sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Yunus 81. Ayeti kerimeden de anlaşıldığı gibi sihirbazlık yani büyücülük sadece bir aldatma yaldızlama ve fesatçılıktan ibarettir. Sonra Musa asasını attı, bir dene görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor. Eş şuara 45 Biz Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. El-Araf 117